Muhterem Müslümanlar... ...Kur'an'ı mucizül beyanın... ...muciz beyan ifadeleriyle... ...devrimizde gelişen... ...ilim, fen ve tekniğin... ...tevafık ettiği noktaları yakalamaya çalışıyoruz. İlim ne derece doğruya yaklaşmış... ...Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmış... İfadeleri ne derece hakikatin ifadesidir? Kur'an'ın açık seçik ifadeleri karşısında beyani ilahinin ışığı altında bunu görmeye çalışıyoruz. Bir evvelki derste güneşi, güneş sistemini Kur'an'da onun çeşitli hareketlerinin bir tek tabirle harekatının nasıl ifade edildiğini, küreye arzın harekatını, cofizik durumunu, mekanın genişlemesini, Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri içinde hep beraber takip etmeye çalıştık. Şunu tekrar hatırlatayım, Ayatü beyinatın kainata ait daha nice defineleri, hazineleri açtığını bize göstermek üzere nice menfezler, kapılar, pencereler açıp bizi ona tevcih ettiğini şu anda söylemek çok kolay değildir. İleride elde edeceğimiz, çalışıp elde edeceğimiz ilmi imkanlar, İlmi materyal inşallah bu mevzuda bize daha doğru söz söyleme imkanını verecek. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlarını daha vazı anlama ufkuna ulaştıracak. Belki o günün insanları o günün ilim adamları söylediği sözler artık değişmeyecek. Tevil edilme lüzumu duyulmayacak. Kur'an'ın semasına uzaktan bu asıl insanları, bakabildiklerin nisbette ilmi hakaikle telifini, tevfikini yapabilmişler. Ama ilerideki imkanlar onu, o semanın yıldızları olan Kur'an'ın ayetlerine daha fazla yaklaştırdığı nisbette, o yıldızların siması daha açık, daha seçik görünecektir. O devre gelmedik, o seviyeye ulaşamadık, o türlü berrak ve açık göremedik görüldüğü zaman beyan edecekler. Bu derste de inşallahü teala bir bakıma küre arzımızla alakalı onun atmosferinden biyosferinden Kur'an-ı Kerim'in bahsediş tarzını bu mevzuda takip ettiği yolu arz etmeye çalışacağım. Ve ne kadar ilmin, fennin Beşere ilim adına takdim ettiği şeylerden sıyrılıp Kur'an-ı Kerim'i arz etmeye çalışsam da içinden neş'et ettiğim devir çepeçevre beni sardığı, elimi ayağıma pranga vurduğu için kurtulamıyorum. Bunun için Kur'an'ın beyanı tefsiri adına arz edeceğim şeylerde devrin kültürü içinde malul olacaktır. Tam doğrunun ifadesi olmayacaktır. Gerçekten aşağılık duygusundan sıyrılmış her şeyin üstünde... Hakiki bir ilim adamının... Sözleri... Tabii çok başka olacaktır. Şu anda henüz... Bilemiyorum... Cemaat seviyesinde halka onu getirecek... Mevizeci... Hatip... Bana göre daha yoktur. Hiç yoktur ama. Biz onları bekliyoruz. Cemaatlerinden biri de ben olmak üzere... Hepimiz onları bekliyoruz. Allah en karibüz zaman lütfetsin. Atmosfer başımızın üzerinde bize daima tebessüm eden bir nimet ilahidir. İster ona hava küresi deyin, isterse gazların terkibinden ibaret küremizi saran büyük kütle deyin, isterse frenkçi adıyla atmosfer deyin, isterse canlıların cevelengahı olan yaşamalarına müsait vasat, Biosterle onu ele alın, ne derseniz deyin. Başınızın üzerinde size tebessüm eden bir nimet ilahi olarak. Ta Adem babanız da ilk nebi Hazreti Adem'le başlayıp devrinize kadar devam etmiş. Bundan sonra da nesliniz için devam edecek ve hep tebessüm edecektir. Güneşin şuallarını Tülbentten süzer gibi süzüp de size geçiren atmosfer. Fezai ıslakta başınızın üzerinde parçalanan kaya parçalarını eritip de sizi tehlikelerden muhafaza eden atmosfer. Sizin için Allah onu Celle Celaluhu ne denlu ne büyük işlerde istihdam ettirdiğini bilemezsiniz. Duyduğunuz zaman o basit gaz yığınlağının, hava tabakasının... ...nasıl size hizmet ettiğini duyduğunuz zaman şaşacaksınız. Her gün sudan, ekmekten daha çok ihtiyacınız olan havayı... ...muhtaç olduğunuz nispette size veren başınızdaki atmosfer. Azaldığı, kesildiği, bozulduğu zaman... ...her şeyiniz altüst olan o büyük nimet karşısında... ...siz görmeseniz, duymasanız dahi Allah biliyor meleği alanın sakinleri melekler ona şahit ya Allah onun da hesabını verecek siz onu sadece bu vazifelerle vazifeli bu mükellefiyetlerle mükellef zannedersiniz onun daha yirin yırın vazifeleri vardır rüzgarlar onun içinde cevelani derler belki de o değişik adlar altında rüzgar olur eser meltem olur kaküllerinizi okşar Rüzgar olur, tohumları götürür, aşılar. Fırtına olur, bulutları birbirine katar, karıştırır. Yağmurun yağmasını hasıl eder. Bazen kutuplardan haddi istivaya doğru, bazen haddi istivadan kutuplara doğru eser. Eser rüzgar diye gider. Meltemler halinde, bölge rüzgarları halinde, baharın tatlı rüzgarları halinde o çeşitli adlar altında eser, sizin istifadeniz için eser. Allah emrinize müsahhar ettiği için eser. Siz de içinde esersiniz, gezersiniz ama bu büyük nimeti ilahi görmezsiniz. Bütün bunları yaparken mütebessimdir onun çehresi. Siz Allah ısyan ve tuyan etmedikten sonra mütebessimdir onun çehresi. Güler yüzünüze her zaman. Yazın sıcağında ter kan içinde kaldığınız zaman böylesine esen bir mertemi intizar edersiniz. Gelip de vücudunuzu o tertemiz havasıyla okşadığı an, cennetten gelmiş bir havanın çepeçevre çevresizi sardığını zannedersiniz. İşte içinde gezdiğiniz atmosferdir bu. Siz onun içinde sesinizi birbirinize ulaştırırsınız. Onun dışına çıktığınız zaman bir metre mesafeyle birbirinize konuşsanız duyuramazsınız. Bunu da o yapar size. Ses ihtizazları, dalga dalga, mevçe mevçe arzularınızı ulaştırır mümin kardeşlerinize. İçinde gezip tozluğunuz, atmosfere karşı gözlerini yuman Mahmud gibi gezdiğiniz bu nimeti ilahiye karşı Allah hesabını soracaktır. İşte bunun başınızın üzerindeki durumuyla, zeminin üzerinde nebatatın başını okşama durumuyla, bulutları birbirine sevk edip, nikah memuru gibi onları evlendirmesi durumuyla, erkek tohumu dişi tohumlara götürüp aşılaması suretiyle, erkek dişi tohumlar arasında adeta bir imam nikahı kıyar gibi, nikah kıyması durumuyla. Dilimin döndüğü kadar bunu arz etmeye çalışacağım. Şu büyük nimeti ilahinin, tesadüfe verilmesi imkansız olan bu nimeti ilahinin, bize gülen ter temiz simasına Allah'a imanın verdiği tertemiz bir simayla bakabilmemiz için bunu arz edeceğim. O tatlı bakar. Tatlı bakarsan tatlı bakmaya devam eder. Yüzünü ekşitirsen onu görmemezlikten gelirsen tayfun olur, fırtına olur, hortum olur. Bela ve musibetler halinde başında patlayı verir. Cenab-ı Hak Ni'ami ilahi saysanın sayamazsınız ve in nimet ni'metallahi la tuhsuha. Sayamayız nimet ni amilahi. Allah öyle Allah ki bir tek şeyi evrir, çevirir, bir nimet halinde takdim eder. Bir nimet halinde sizin ezlakhınıza takdim eder. Tadarsınız, duyarsınız, doyarsınız. Ayrı ayrı şeyler tenavül ettiğinizi zannedersiniz. Portum olurken ayrı şey zannedersiniz. Fırtına olurken ayrı şey zannedersiniz. Denizlerin üzerinde küçük dalgaları meydana getiren bir aşık gibi cilvelenmesi için de onu ayrı şey zannedersiniz. Şairin, şairin ilham kaynağını tehyic eder. Tohumları aşılarken ayrı şey zannedersiniz. Saçınızı kakülünüzü okşarken ayrı şey zannedersiniz. Halbuki renkten renge, kılıktan kılığa, şekilden şekile, keyfiyetten keyfiyete giren, çaptan çapa giren bu şey tek şeydir. Allah ne büyüktür ki biri bin yapıyor. Bir şeyi sana bin nimet halinde takdim ediyor. Bu tertemiz simayı görmeyenlere veil olsun. Allah görüp karşısında inkiyat eden bel kıran, munkat, muti kullardan eylesin bizleri inşallahü teala. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetleriyle Kuşların atmosferde uçtuğunu, daha ziyade canlıların cevelangahı olan biyosferde uçtuklarını bize Cevvi Sema adıyla anlatır. Sema var, bir de Cevvi Sema var. Sizin içinde gezip tozmanıza müsait hava tabakası var. 10 kilometrenin üstüne çıktığınız zaman durum değişir. Canlının yaşamasına müsait değildir. Yine vardır oralarda gaz. Yine sizin teneffüs ettiğiniz, ederken de içinize aldığınız hava zerrecikleri vardır ama yaşamaya müsait değildir. Onların da bir cevherangahı vardır. Her canlının suyun içinde, suyun derinliklerine doğru, toprakta, toprağın derinliklerine doğru, havada havanın derinliklerine doğru belli bir yaşama sahası vardır. Havada biz buna cevbi sema diyoruz. Kur'an-ı Kerim cevbi semada kuşların tayaranını anlatır. Bu niami ilahiye dikkati çeker. Allah Celle Celaluhu... ...bazen sizin alışa geldiğiniz şeylere dikkati çeker. Ta alışkanlığı yırtasınız... ...onun verasında ne anlatmak istiyor? Size onu anlamaya çalışasınız. Allah size dese ki... ...şu toprağa bir verin. Neler var neler? Yahu ne var toprakta? Bazısı beyazdır, bazısı kırmızıdır... ...bazısı siyahtır der. Bakarsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Ama Allah ne diyor acaba niçin bize toprağa bak dedi deseniz, bu gayeyle toprağı bir avuç toprağı elinize alsanız ve sonra onu bir mikroskobun altında tetkik etseniz bir avuç toprak içinde bir sürü hüveynatın heyecan içinde kaynaştığını göreceksiniz. Milyonlarca canlının o toprağın içinde oynadığını göreceksiniz. Beslendiğini, yaşadığını, o toprağın onların yaşamasına müsait-ül vasat halinde devam edip gittiğini göreceksiniz. Öyleyse, Allah'ın beyanlarına dikkat etmek lazım. Sizin alışa geldiğiniz şeylere dikkatinizi çekiyor. Nazarınızdan ülfet ve ünsiyet perdesini kaldırınız diyor. Şu Allah'ın sizi ihsan ettiği şeylere dikkatle bir kere bakıverin. Ferci'il basara hal taram futur. bakın. Yıldızların deveranına bakın. Gezegenlerin cereyanına bakıverin bir kere. Bir kere daha bakın. Üfütür görecek misiniz? Bir yanlışlık görecek misiniz? Matematiğin dışında bir hareket görecek misiniz? hendesi olmayan bir devren görecek misiniz? Göremeyeceksiniz. Fütur yoktur orada. Öyleyse siz de dikkatle bakın. Dün dikkatle bakamadılarsa siz teleskoplarla bugün dikkatli bakın. Bakın ta Allah'ın nimetini, nimet içinde nizamı, nizam içinde Cenab-ı Hakk'ın varlığına delalet eden delaili kavramaya çalışın. Allah'ın irfanını öğrenin. Allah'ı bilmeye çalışın. Cenabı Hak bizi marifetine erdirsin inşallah Teala. Onun için kuşların atmosferimizde uçuşuna da Allah dikkati çeker. Kuşlar bir sahada da uçuyorlar. Niçin daha yükseklerde uçamıyorlar? Ama bugüne kadar çoğu insanlar buna dikkat etmemişler. Eğer dikkat etselerdi atmosferin altıyla üstünü biz müsavi gibi gör görüyoruz. Onlar bu işi müsafe olmadığını anlayacaklar. Elem <gülüyor> yarau ila tayrin musakhkharatin fi jawi sema. Ma yumsikun Onlar kuşların tayıranına bakmıyorlar mı? Cevvi sema'tı onları düşürmeden tutan Allah'tır celle celaluhu. Hani yerin cazibesine, çekimine kapılıp da aşağı gelmeden tutan Allah'tır celle celaluhu. Bir de yukarıda, sıkışıp da aşağı düşmeden tutan Allah'tır Celle Celaluhu. İmsak fiiliyle anlatıyor. Demiyor kuşlar orada Allah'ın izniyle duruyor, öyle demiyor. مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا Allah'tan gayrı tutan yok diyor, imsak eden yok. Bu, grameri anlayan bilir bunu biraz. İf'al babından bir fiildir. Bu mesele esasen Allah tarafından Celle Celaluhu, daha evvel ihsar edilmiş, onların uçmasına müsait bir hal. Kazanmış o, Uçmasına müşahit bir hal kazanmış. Binan Ali, Allah'ın daha evvel hazırladığı o vasatta, hazırladığı vasat içinde onlara uçma imkanını veren Allah'tır, Allah'tan başkası değildir. Bu manayı, bu mevzuda seçilen kelimeden çıkarmak lazım. Biz şimdi görüyoruz ki, hakikaten kuşlar atmosferde belli bir saha içinde ce cevelan edebiliyorlar. Bu ayet-i kerimede fi cevvissema sözü var. Canlıların içinde gezip dolaşabilecekleri, oksijen maskesi kullanmadan vasıtasız gezip dolaşabilecekleri bir sahadır. Siz de kendinize kanat taksanız, bu kadar bin, iki bin, üç bin metrede uçuverseniz bir şey olmayacaktır. Ama bir ayet-i kerime var ki, biyoslerin üstünde canlıların yaşamasının müşkül olduğunu, seçip seçip kullandığı kelimelerle çok açık olarak anlatıyor. Bir yönüyle de bu ayeti kerime ileride semaya doğru çıkılacağını ve bu çıkılmanın bir kere de olmayacağını tekellüfle uzun zaman avabeste bulunduğunu anlattığını göreceksiniz. O ayette فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ يَجْعَلْ سَدْرَهُ طَيِّقًا حَرَجًا فَاَنَّمَا يَسَّعْعَدُ فِي السَّمَا كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ Sadakallahu'l-Azim Ayette kafirin ve müminin durumunu, kalbi hidayeti erenin ve hidayete karşı kas katı olanın durumunu, içinde nuru iman ve nuru marifetin parladığı, leman ettiği bir insanın durumunu ve içinde küfrün cevelan ettiği bir insanın durumu mukayesesini yapıyoruz men yridillahu en Yehdiyahu yeşrahrehuri İlam insan iradesini iyi kullanır da marifeti ilahi istikametinde sarf eder de Allah da Celle Cellaluhu bir kere onun kalbine inşirah verdi mi Femen yuridillahu en Yehdiyehu Hidayetinden ötürü Allah bir insanın hidayetini murad edip Bir de bir inşirah veri verdim ona Yeşrah tedöv İslam Allah Celle celaluhu, onu bir imbisata kavuşturmuş kalbine bir genişlik bir vüsat veri vermiştir burada belki ayeti kerimenin manasını ben insan iradesini içine katmak suretiyle az tebdil ettim bunu da kelimelerin manasını bilen anlar ama bu türlü ayetleri tefsir eden selef ehli sünnet vel cemaat daima bu tefsirlerde muradi ilahinin yanı başında insan iradesini hesaba katmışlardır insan iradesi olmadan bir meşiyeti ilahi düşünmemişlerdir. Vaka Allah'ın iradesini Celle Celaluhu insanın iradesi bağlamaz. Allah isterse mülkün sahibi olarak istediği gibi tasarruf yapar. Ama adaleti ilahi ve hikmeti ilahi şunu iktiza ediyor ki Allah'ın Celle Celaluhu kullara ait. Kulların iradesine bağlı işlerde onların iradesini hesaba katarak takdirde tayinde, hidayette ve onları idlal etmede icraatta bulursun. Onun için ayeti kerimenin maline dikkatinizi çekerek ve men yurid en yehdiyehu fe men yuridu'llahu en yehdiyehu yeshrah sadrhu İradeni sarf etmek suretiyle Allah senin hidayetini murat buyurunca kalbine inşirah verir, imsat verir. İmandan zevk alır hale gelirsin. İman sayesinde bütün cihan, cennet numun bir keyfiyette senin karşında görünmeye, temessül etmeye başladı. Bu ayetin bir tarafı, tablonun bir tarafını teşkil ediyor. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُطِلَّهُ يَجْعَلْ sadrahu طَيِّقًا حَرَجًا Allah Celle Celaluhu, iradesini kötüye kullanmak suretiyle bir kimsenin de talaletini murat buyurdu mu? Sen oyunu seyrediyorsun. Seni kaydırmak istedi Allah Celle Celaluhu, o zaman imanı sana sevimsiz hale getirir, namazı sıkıntı verici hale getirir, kalbinde bir darlık, bir sıkıntı hasıl eder. Yatsı namazını kılma sana ölüm gibi, sabah namazını kılma harbe gidiyor gibi gelir, yataktan kalkma sana ağır gelir, yatak sana çok sevkli gelir. Çünkü Allah senin dalaletini murad etmiş cehenneme sokmayı dilemiş, meşiyeti o istikamette cereyan ediyor. Ama bunun temelinde ne vardır biliyor musun? Sen iradeni kötüye kullanmışsın, kalkıp da ağlamamışsın, seccadeni gözünü ıslatmamışsın, aman sakın ya Rabbi beni itlal etme dememişsin, kötü şeylerden dilin uzak tutmamışsın, kalbine fena şeylerin girmesine meydan vermişsin, kafana parola sormadan binlerce mefsedet girmiş. İradeni kötüye kullanmışsın. Mevlada seni azdırmayı murad etmiş. Kimse bunun önüne geçemez. Temelini sen attın, binayı Allah kuruyor üzerinde. Dikkat edeceksin. Ama burada anlatılmak istenen, فَمَنْ يُرِدْ en يُطِلَّهُ يَجْعَالْ صَدْرَهُ تَيِّقَنْ حَرَجَةً Dalaleti murad edilen insanın bir sıkıntıya, bir darla, kırkları sıkılıyor gibi bir hale, bir keyfiyete maruz kaldığı anlatılıyor. Bu bir bakıma havasız kalan bir insanın tasvirini veriyor bize. Zindanda havasız kalmış bir insanın, boğazına ip takılmış bir insanın intibaını veriyor bize. Sanki muhtaç olduğu nimetlerden mahrum bırakılmış, rengi solmuş, benzi kaçmış, gözleri dönmüş bir insanın intibaını veriyor bize. Ve bunu anlatırken nasıldır biliyor musunuz bu diyor? Yani küfrün ve dalaletin insanın içinde sıkıntı unsuru haline gelmesi nasıldır biliyor musunuz? Dalaletten içi yanan bir insanın hali nasıldır biliyor musunuz? Ke <gülüyor> annema yessa adufiste hanki o semaya doğru zorlayarak semaya doğru çıkıyor diyor. Demiyor ki annema yessa adu ilcibel veya filcibel demiyor. Dağlara tırmanıyor gibi demiyor. فَاَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَا يَسْعُدُ da demiyor, يَعْلُ da demiyor, yükseliyor da demiyor, يَسْعُدُ sözüyle de anlatmıyor, Yas'a فِي السَّمَا İşin ciddiyetini ihlal etmese şu latife diyeceğim ki, adu sözüyle adeta vasıtaların takır takır çıkardığı sesleri de sesin tonunda ifade ediyor. Evvela diyor ki, Kur'an, insanlar semaya çıkacaklar diyor. Ya sa'atü'l Semaya insan çıkmasa hiçbir zaman bunu bilemeyecek. Buraya belatın bir nüktesinden, bir noktasından dikkatinizi çekeceğim. Kur'an kafirin içindeki sıkıntıyı anlatıyor. Hususiyle 20. asrın insanının maneviyatsızlıktan hasıl bürhanını anlatıyor. İntihar vakalarına sebebiyet veren tatminsizliği anlatıyor. Faletlerin, gönüllerin Allah'a imandan mahrumiyetinin hasıl ettiği talaleti ve talaleten maş sıkıntıyı anlatıyor. Binan Ali bir bakıma muhatap 20. asrın insanı. Beşer şu asla kadar içine girdiği buhranların hiçbirisi şu 20. asırda içine girdiği buhran kadar değildir. Binan Ali 20. asrın insanına da misal veriyor. Devrinizdeki küfrün ve talaletin sıkıntısı neye benzer biliyor musunuz? Semaya çıkarken sıkıntı duymaya benzer. Yukarılara doğru yükseldikçe kırtlağınızın sıkılması havasına, durumuna benzer diyor. Şimdi esas bir insan göğe çıkmamışsa, semaya çıkmamışsa o nasıl bir sıkıntıdır bunun, bu sıkıntının durumunu bilmez ki, bilemez ki bunu anlasın, kafirin sıkıntısını anlasın. Teşbihler için yapılır? belaattan edebiyattan azanlıyorsak. Teşbih, ya bir şeyi mübalağalı anlatmak için Yahut da bazen gizli mekni maksatları teşbih vasıtasıyla açığa çıkarmak için, tabiri digerle arz edeyim. Yani bilinen bir şeyle bilinmeyen bir şeyi vüzuha kavuşturmak için anlatılır. Siz bir şeyi bileceksiniz. Bilmediğiniz bir şey size anlatılacak. Mücerred bir hakikat anlatılacak. Mesela denecek ki Allah'ın kuvveti nasıldır biliyor musunuz? Vaka bunu ihate edip anlatamayız ama fakat güneşin şu şuası herkesin her yerde nasıl başını okşuyor işte öyledir. Siz güneşi biliyorsunuz ama Allah'ın kudret ve kuvvetini bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için bildiğiniz şeyle anlatıyor onu size. Allah'ın kudret ve kuvvetini Kudret ve kuvvetinin her yerde hazır ve nazır olduğunu, herkesin başını okşadığını, herkesin elinden tuttuğunu güneşle anlatıyor size. Şimdi kafirin sıkıntı ve dalaletini bildiğiniz bir şeyle anlatır. Bilmediğiniz bir şeyle anlatırsa adam zaten kafirin sıkıntısını bilmiyor. Bir de ayrıca iyice meseleyi ihlak etme, ibham etme, anlaşılmaz hale getirme, Kur'an'ın belası tevfik edilmez. Öyleyse 20. asrın, buhranlı insanlığı hususuyla dikkatini çekerek diyor ki, iradesini kötüye sarf eden, gedik açan, açtığı gedikle ayrı bir çukura düşen, o çukur içinde ayrı bir taviz tanıyan, ayrı bir çukura düşen, yani içkının kapısını açan, böylece su suistimale giren ve içkinin açtığı yaraları kapamak için ayrı bir meşru şeye cevaz veren 20. asrın anlayışı. Yani zinanın kapısını açan, Halkı zinaya sevk eden, beşeri baştan çıkaran ve sonra da bunu meşrulaştırmak için, bunun için umumi evler açan, 20. asrın hastalığı. Her hastalık başka bir hastalığı tevlid etmektedir. Çünkü baştan yoldan çıkılmıştır esasen. Uçuruma doğru araba gitmektedir. Orada sen artık ne yaparsan yap, ne yaparsan yap. Senin vefat etmeni, har harabeye dönmeni tacir etmeden başka bir şey yapamayacaksın. Her talalet, her su istimal başka bir su istimala kapı açmaktadır. O da başkasına su istimaller ve onların neticesi olan talaletler zincirleme devam edip gitmektedir. 20. Astın insan için. İşte bütün bu sıkıntılarda insanın semaya doğru çıkışını anlatıyor. Anne <gülüyor> sema da demiyor. Öbüründe çevü sema demişti. Bu ikisinin arasındaki farkı anlayalım. O canlıların yaşadığı yer canlıların yaşadığı mıntıkada kesimde herkes rahatlıkla cevelan edebilir. Ama bunda sema. Bir defis sema diyor semanın içinde. Siz yerdeyken o sıkıntıyı duymazsınız. Semaya çıktığınız zaman duyarsınız. Evvela burada anlatılmak istenen şey demek ancak bir kısım meseleler var ki insanlar semaya çıktıkları zaman onu anlayacaklar. Bir teşbihle ehli talalet ve ehli küfrün durumunu semaya çıkan insanın sıkıntı durumuyla anlatmış, rüzaha kavuşturmuş oluyor. Bunu biz görüyoruz. Bu meselenin ne demek olduğunu da balonlarla, uçaklarla havaya, atmosfere yükseldiğimiz zaman ancak duyabildik. Tayyarede fazla irtifa kaydedecek uçak olursa karşınıza tarifçiler çıkar size derler ki Kabinlerimizde hava basıncı kontrollüdür, ölçülüdür. Bir aksilik olursa başınızın üzerindeki maske aşağıya inecek otomatik olarak ağzınıza alıp bastıracaksınız. Ondan sonra size ihtiyacınız kalmadığı söylenece söyleneceği ana kadar da onu ağzınızda tutacaksınız. Demek ki yukarılarda hava basıncı yerde bizim hava basıncı gibi değildir. Allah Celle Celaluhu atmosferin basıncıyla insanın içinden kan basıncını müsavi yapmıştır. Bunlar mütenasiptir birbirine. İnsan yukarıya doğru çıktıkça hava basıncı azalır. Bu defa insanın iç basıncı çevresinde hava basıncına galebe çalar. Ve işte tazik ondan doğmaktadır. Denge bozulunca iç dışı adesa taşmak ister. Onun için yüksek irtifalarda bazen burnu da kanar insanın başka yerinden de kan çıkar. Herhalde daha yukarıya çıksanız bu basıncın bittiği yerde kanınız çıkıverecek, siz de öleceksiniz. Canın nasıl sıkıldığını Kur'an-ı Kerim anlatırken bir de kullandığı bir kelime vardır. Yassa adı kelimesi. Siz tekellüfle, zorlukla çıkacaksınız, çok rahat çıkamayacaksınız. Yer çekimine de vardır burada. İnsan yerden kalkarken rahatlıkla kalkamayacak, zorlayacaktır. Tekellüf manasını havi bulunan bu kelime de aynı zamanda tekellüfün manası bir şey tahsil ettikten sonra bir şey tahsil etmek demektir. En basit Arapca'nın binasında "taallamtul ilme" meseleten بعد مسألةين mes sözü vardır. Tekellüf. İlimden bir mesele öğrendikten sonra başka bir mesele öğrenmek, başka bir mesele öğrenmek, başka bir mesele. Yani talebenin talebelik durumu tekellüfü anlatır. Her gün ayrı bir ders, her gün ayrı bir imtihan tekellüfü anlatır. Kur'an-ı Kerim, bu mevzuda seçtiği kelimenin ruhunda bir de tekellüf manası vardır. Sizden evvelkiler çıkma mevzuunda bir mesafe kat edecekler. Sonra başkaları, sonra başkaları, sonra başkaları hepinize diyor. Hepiniz fezaya doğru çıkacaksınız. Tekellüflü olacak, birden hasıl olmayacak. Peyder pey hasıl olacak. Bunu da seçtiği, izyar ettiği, intihap ettiği kelime ile biz anlatıyoruz. Bu ayet ve bidayette okuduğum ayeti celile-i kerime... ...canlının fezada cevelangahı olan sahayı sınırı anlatıyor. Ve canlının yaşayamayacağı, sıkıntı duyacağı yeri anlatıyor, mıntıkayı kesimi anlatıyor. Aynı zamanda insanların fezaya yükseleceklerine işaret buyuruyor. Ve bu yükselişin kademe kademe olduğuna dikkati çekiyor. Ve yerde, yerin üzerinde, yer kabuğu üzerinde bulunduğumuz zaman duyduğumuz hava basıncıyla yukarıya çıktığımız zaman duyacağımız hava basıncı arasında farka parmak basıyor, dikkatinizi çekiyor. Bütün bunları anlatırken bir malumla bir meçhulü size intikal ettirmek için anlatıyor. Öyleyse bu meseleler ileride beşerin malumu olacaktır. Malumu olacak bu malumlarla sizin meçhulunuz meseleleri anlatıyor. Kur'an-ı mucizül beyan Cenab-ı Hak hakikini aşina eylesin büyük manasını kavramaya bizleri muvaffak kılsın inşallah allah Teala. Atmosferle alakalı çok kısa bir mübarek ayeti de bir iki cümleyle arz edip bir atmosferin başka bir hususuna intikal etmeyi düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim ifade ve beyanlarında bir camiyet vardır. Mesela kıyameti size anlatırken ifadede öyle bir elestikiyet, gizler öyle bir elastikiyet saklar ki siz bakarsınız kevne ait bir hadiseyi anlatıyor. Kıyametin kopuşunu sırasıyla anlatırken kainatı yarattığı zaman takip buyurduğu seyri anlatır. Allah Celle Celaluhu. Güneşi ve tekvir buyururken buyurduğunu anlatırken veya hutta güneşi dürüp mahfazasına koyacağı durumu anlatırken kıyamet hengamındaki hal onu dile getirirken bakarsınız onların teşekkül ettiği onları meydana getirdiği devreyi durumu geçirdikleri safaları anlatıyor size. Bu Kur'an'ın camiyetidir. Ve yine öyle bir edası öyle bir üslubu vardır ki her devir kendine ait hakikatları alır da, hiçbir tekellüfe, kendini teville zorlamaya ihtiyaç hasıl olmadan o hakikatları alır. Bin sene evvel Kur'an-ı Kerim'den, bin sene evvel yaşayan nasıl almış almışsa, bin sene sonra aynı hakikatlar alınır. Ve ikisi de ben tam doğru hakikati aldım der. Hakikaten o da hakikattır, daha sonrakilerin bulduğu da hakikattir. Daha evvelkiler benim şurada arz ettiğim ayetten, sadece bir insanın talalet ve hidayet mukayesesi ve muvazenesini anlamışlardır. Ve bir insanın yukarılarda sıkıntı duyacağını anlamışlardır. Belki daha başka şeyler de anlamışlardır. Ben daha başka şeyler anlayana mutlali olmadım ama vardır bilemiyoruz çünkü her şeyi görmedik. Ama bu asırda ondan Kur'an'ın ruhuna uygun daha değişik şeyler anlayacaklardır. Mesela şu ayete bakın. يَوْمَ تَرْجُفُ racife. <الرَّاجِفَة> titler, sarsılır. Bir titremeye tabi olur. racife, er Titreyen. Racife kelimesi bir ismi faildir. Daima titreyen demektir. Daima titreyen. O gün gerçekten titriyecek. Esasen bunun manasında edebi, beli olarak da şöyle bir ifade var. Başınızın üzerinde her an titriyoruz. Titrerken size gösteriyor ki sabit değil. Titrerken gösteriyor ki o da oynak, o da zıkzaklar çiziyor. Öyleyse böyle bir şey istinad edilmez, bir gün tam titriyecek, bunu anlatıyor. Onun adı racife. Baktığınız zaman işleri karşısında siz de titriyeceksiniz. Siz titrek bir şeyin üzerinde duruyorsunuz. Nefluç bir varlık gibi. Hayatını sürdürdüğü nisbette yaşayacaksınız. Fakat haddi zatında titrektir o. Yıkılıp gidecek bir gün. Öyleyse onu elinde tutan ve titreten fakat titremeyen sabit, ezeli, kadim daim olan Allah'a itimat edin. Ona dayanın ki o sizi titremeyen bir aleme ulaştırsın. Racife titreyen o gün tam titrer. Ama devamlı titriyormuş da o gün tam titrer. Arkasından da bir radife gelir. Terkisini aldığı başka bir şey vardır. Redif insanata binip de arkasını aldığına denir. Onu terkimi aldım der. Bu hadisenin başlangıcıdır. Fakat arkasından korkunç hadise meydana gelecek. Tetba-u <gülüyor> radife. Ve kalpler korku içinde dehşetten kendinden geçecek, kıyamet kopacaktır. Benim arz etmek istediğim şey kıyamet hengamındaki durumu anlatıyor. küre arzın titriyeceğini ve üzerindeki sekenesini atacağını anlatıyor. Bu titrek, bu mefluç varlık bir gün tamamen sekenesine sahip olamayacağını anlatıyor. Her şeyin dağılacağını anlatıyor. Denizlerin dağılacağını, dağların dağılacağını, her şeyin cayır cayır yanacağını anlatıyor. Ama bu arada kullandığı bir kelime var. Erracife. Titrek diyor. Titrek elli gibi. Titrek başlı gibi, titrek vücutlu gibi, sinir sistemi bozuk bir canlı gibi erracife tabirini kullanıyor. O gün sadece neticesi itibariyle bunu görmüşler, anlamışlardır ve doğruyu anlamışlardır. Fakat bugün hal itibariyle de buna baktığımız zaman, cofizik araştırmalar küreyi arzın titreyişini tespit etmişlerdir. Ay ve güneş küre arz üzerinde trenleme vazifesini yapar. Ay ve güneş öteden beri küreyi arzı frenlemiş durmuştur. Denizlerde met hasit hadiseler olur. Nasıl Allah Celle Celaluhu yarattığı cazibe kanunuyla küreyi arzı sapan gibi küreyi arzın etraf güneşin etrafında çeviriyor. Haliyle güneşin ve ayın küreyi arz üzerinde tesiri vardır. Bunların cazibesi de küreyi arzın denizlerini çeki verir. Ve her gün olur bu. Bir met bir de cezir. Şimdi uydurma dilde gel git diyorlar. Dalgalar, mevceler geldi ve gitti oluyor. Ve bunlar bazen de çok dehşetli olur. Bir afet, bir felaket halinde neticelenir. Ama şimdi tebeyyün ediyor ki, Ay ve Güneş sadece küre-i arzın denizleri üzerinde tesir icra etmiyorlar. Bu katı kabuk üzerinde de tesir icra ediyorlar bir bakıma denizlerde ay ve güneşi Allah celle celaluhu vasıta kullanarak med ve cezire sebebiyet verdiği gibi denizleri çektiği gibi aynı zamanda küreyi arzda titretiyor. Bu jeofizik araştırmalarla isbut bulmuş bir şeydir. Yakalayıp titrete titrete hatta bazı kimseler bilim teknikte bir yazıda okumuştum. Küreye arzın hareketinin eski zamanlara nispeten çok daha Hafifleşti, ağırlaştığı süt bulmuştur diyorlar. Mesela bundan şu kadar bin sene evvel milyon senever küreye arzın üzerinde bir gün 18 saat. Bizim bugünkü saatlerimizde şimdi 24 saattir bu. ileride belki 30 saat olacak, 50 saat olduğu zaman insanların iflahi getilecek. 24 saat güneşin altında yer cayır cayır yanacak. Allah o günleri göstermesin. Bu zamana bağlı. Frenliye frenliye Allah celle celaluhu bu seri dönen cismi şeylerin, frenlerin, her vagonun vagonundaki fren gibi çevire çevire hareketi tedrici olarak ağırlaştırmış Allah celle celaluhu. Küreyi arzı vasıflandırmış. Elektron gibi atomunun etrafında çekirdeğin etrafında dönüyor. Ama hareket her gün biraz daha ağırlaşıyor, ağırlaşıyor, ağırlaşıyor insanları mahkemeye Kübra'ya alacağı güne kadar ağırlaştıracak hükmünü icra edecek. Küre'yi arz üzerinde verdiği kaza icra edecek Allah Celle Celaluhu. Sonra yeni bir mahkeme, yeni bir alem açılacaktır. bütün bunların içinde bize anlatılan şey Yawme Tercufur Racifetun. Titreme, sallanma, kendi huyu huyu olan, hali olan Küre'yi arz gerçek titreyişiyle titrediği zaman o gün tetba'uha radife arkasından redifi de gelir sizi hesap alemine götürecek neticede geliverir. verir Allah en hayırlısın defter Defteri amalimizi sağdan almaya muvaffak kılsın ashabı şimal durumuna düşmekten bizleri masum ve mahfuz olur. Hicir ve Nur Suresi'nde iki ayette hep atmosfer. Atmosferin bir diğer hususiyetini arz edeyim. Hicir suresi'nde o arsalna riyaha lawaqiha fenzalna min es-sema'i Nur Suresi'nde elem tera ennallaha yuzii sahaban thumma yu'allifu ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ رُكَامًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ ve وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Bu iki ayet bir hakikatın değişik yönlerini bize ifade ediyor. Vakit müsait olursa rüzgarların simasına yine Kur'an'ın ayetleri içinde beraber bakacağız. Birinci ayette bir yönüyle rüzgarların vazifesini atmosferde onların yaptıkları işi anlatıyor. Öbür ayette de yağmuru doluyu, bunların bulutların hangi çeşidinden geldiğini ve büyük dolu tanelerinin hangi çeşit bulutlar içinde bulunduğunu çok vazı tevil ve tefsiri kabil olmayacak şekilde ifade buyuruyor. Birinci ayette bu Er senler Riya buyurur rüzgarları telki etme aşılama işini ameliyesini görsünler diye inzal ettim irtal ettim diyor Allah Celle Celaluhu arkasından da bu sebeple Fezelnameminesme sonra semadan arkasından yağmuru peyderpey indiri verdim kayna kumu siz su irtiyaçlarınızı giderir, bağ ve bahçemizi sular onunla, kendiniz de su içersiniz. Her yer su içer, her yer istifade eder, buyuruyor. Havada yağmur habbecikleri, yağmur bulutları, reşahat, sızıntılar, çiğler, havadaki elektriğin şiddetinden... Bunlar bir araya gelemezler. Bu habbeciklerin bir araya gelmesine engel teşkil eder. Havanın elektrikle dolu olmaz. Bulutlar havayı aşarak, havanın elektriğini aşarak, bulutlar arasında düzgârlar, bulutlar arasında bu izdivacı hasil ederler. Tabiri diğerle, havadaki yağmur habbecikleri aynı elektrik yüküne sahip bulunduğu müddetçe birbirlerini iti verirler. Çünkü eşyada emsal arasında birbirini itme vardır. Araya farklı bir şey girecektir ki aralarında imtizac olsun. Bu aynı yükte, aynı dengeye sahip olan şeyler birbirlerini ittikleri için rüzgarlar bu izdivacı temin ederler. Havada zait, nakıs bu surette bir araya gelir. Artı eksi, artı yüklü bulut, eksi yüklü bulutla bir araya verir. Bu da rüzgar vasıtasıyla olur. Rüzgar bulutları aşılayı verir. Allah Celle Celalü burada aşılama tabirini kullanıyor. Evvela belagat noktasına dikkatinizi çekeyim. Telkih canlılar arasında olduğunu biliyorduk biz. Yani insanlar arasında aşılanma olur, evlat meydana gelir. Sâir canlılar arasında yine aşılama olur. Birinden bir hüveyne, bir sperm gider bir yumurtaya. Aşılanma olur yine bir canlı meydana gelir. Her izdivaç, her aşılanma kendilerinden başka bir üçüncü haliyeyi meydana getirmektedir. Ayrı bir hücre stili, ayrı bir doku, ayrı bir nes meydana gelir. Allah Celle Celaluhu bu meseleyi bulutların meselesini anlatırken tıpkı canlılar aleminde cereyan ettiği gibidir. İnsanlar arasında evlat, hayvanlar arasında yavru, otlar arasında meyve meydana gelir. Onlar arasında da Erkek tohum dişi tohuma gittiği zaman Aynı şey olur Aynı teşbih alıyor buluta, bulut mes buluta getiriyor Allah Celle Celaluhu Bulutlar arasında da izdivaç hasıl olunca Zait nakısa gelip girince ikisi iç işe girince Hava normalleşince Elektrik hattı aşılınca Ondan da bir velet meydana gelir Ne gelir meydana? Berk gelir, raat gelir Şimşek gelir, gök gürültüsü gelir bunun veletleri de bunlardır. Bunlar da yere indirdikleri şeyle indirirler. Nebatatın nefine koşarlar, hayvanatın imdadına yetişirler ve insanın istifade edeceği şeylerle temadan aşağıya iniverirler. Bunlar da onların veletleridir. Her izdivaç bir nef getirmektedir, bir fayda getirmektedir. Allah belaat olarak meseleyi anlatırken seçtiği tabirlerle öyle anlatır Celle Celaluhu. Telkih tabirini kullanmaktadır. Daha bel tesirciler, 3-4 asır evvel çok iyi anlamışlar meseleyi. Allah Celle Celaluhu bu ayetle fe ersenner riyaha levâkiha rüzgarları umumi aşılama ameliyesini yapsın diye irthal ettim buyuruyor Allah. Gönderdim onları ve gönderiyorum. Anlamışlar ki bu Allah Celle Celaluhu bu ayette tohumların aşılanmasını kastediyor. Tefsirler öyle yazıyor. Fakat ayetin siyakı biraz buna müsait değildi. Allah tohumları aşıladım dedikten sonra sema bu sebeple semadan suyu indirdim demez. Yerde tohumun aşılanması gökte yağmurun inmesine sebep değildir. Öyleyse bu aşılama rüzgarın aşılaması başka bir şey aşılıyor. Neyi aşılıyor? Yağmurun inmesine sebebiyet veren şeyleri aşılıyor. O da bulutlardır. Ama bu iki aşılama arasında çok ciddi münasebet vardır. Çünkü ifenzel namine semai meen, sonra arkasından veya bu sebeple yağmuru ceste ceste sağnak sağnak indiri verdim belli ki yağmuru meydana getirecek vasatı havayı hazırladım diyoruz rüzgarlarla. Bunu daha önce size nakletmiştim, daha evvel naklettiğim bir hususu da yine size nakledeyim. İbn Cerir o 1100 sene evvel yaşayan o büyük müfessir. Tefsirinde kalıp naklettiği bir kısım İsrailiyat da vardır. Fakat devrinin kültüründen sıyrıldığı nispetle 1100 sene evvel yazdığı tefsirde şu asırda bulunan şeyleri nakletmektedir. Ben diyor Allah'ın bu rüzgarları gönderdim. Bununla aşılama ameliyesini yapıyorum sözüyle hem cevvi semada hem de yerde nebatat arasında aşılama yapıyorum manasını anladım diyor. Bu anlayış çok derindir. Diyor ki İbn Abbas'tan da böyle bir rivayet var bunu teyit ediyor. İbn Abbas'a gittince mesele gidince tamamen değişiyor. İbn Abbas şöyle ferman etti. Ayetin tefsirinde diyor bunu. Allah celle celaluhu erselner riyahal lavakih buyurdu. İbn Abbas'a sordular nedir bu lavakihin manası? Mülkiha demektir. Gayrı kıyas bir cemidir bu. Mülkihe olması lazım, eden ama böyle cemilenir, levâkih, aşılıyan demek. i̇bn Abbas şöyle ferman etti, bu yerde otların, nebatatın aşılanması, bir de çevri semada bulutların, havanın aşılanmasıdır dedi. Bunu da görünce, Subhanallah insan diyor. Kur'an bu kadar doğru söylüyor. Kur'an'ı anlayanlar da bu kadar doğru anlıyorlar. Ve ben size sorayım böyle bir meseleyi siz i̇bn Abbas dahi olsanız, devrin kültürü, devrin fiziği, hava fiziği karşınıza getirip koymadıktan sonra bunu anlamanız imkan var mıdır? Rüzgarın esiş keyfiyetini, bulutun zaidinin akışını kavramanızı imkan var mıdır? Ve bu rüzgarların havada bulutları bir aşılama ameliyesi yaptığını kavramanızı imkan var mıdır? Nebatatın tohumlanması, aşılanması meselesini bilmeniz imkan var mıdır? Bütün bunlar, Nübüvvet siracı, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kandilinden istifade etmenin ifadesidir. Nefislerini, hissiyatlarını, tesirinde kaldıkları her şeyi ayakaltını aldıkları an, doğruyu söyleyebilecekleri bir seviyeye yükselmişlerdir. Cenab-ı Hak devrinin getirdiği bozuk şeylerle, mahmur kafasıyla başını sağa sola çarpan, 20. aslın insanına, bütün bu meselelerin üzerine çıkıp, hakikatin berrak simasını görmeyi onları muvaffak kılsın. O zaman doğru söyleyecek, doğru düşünecek ve yanlışsız karar vereceklerdir. Allah'ın beyanı gibi, mucizül beyan, kelamı gibi, meseleleri ifade edecek hale geldikleri an, sözleri tevil ve tefsire uğramadan, doğru söz söyleme durumunu ihraz etmiş olacaklardır. İşin bu yönüyle, Rüzgarların telkih işini, aşılama işini, tohumlama işini yaptığını arz etmiş oldum. Nur ayeti rüzgarların bu mevzuda ayrı vazifesini anlatıyor. Elem tera ennallaha yuzii sahaban. Görmüyor musunuz? Allah'ın icraatına bakmıyor musunuz? Yuzii sahaban o rüzgarlarla bulutları sevk ediyor. Kamçıyla sevk eder gibi sevk ediyor. ثُمَّ beynehum. Sonra aralarını telif ediyor. Dikkat ederseniz arayı telif etmek, mizac farklılığında olan kimseler için kullanılan bir şeydir. Hanım efendisinden küsmüş orada duruyor, bu da burada duruyor. Arayı telif bu ikisini bir araya getirme demektir. Evlat babadan küsmüş bir tarafa gitmiş, telif bir araya getirme demektir. Telifi kulüp, İslama karşı içinde nefretkin, haset olan kimselerin kalplerini tehlif edip İslam'a ısındırma, İslam'ın içine getirme demektir. Demek ki bulutlar arasında tenafür var, birbirini itme var. Bu söz de dikkati çekiyor. Allah Celle Celalhu semadan indirdiğini, yağmuru, karı, doluyu hepsini bunlardan indirir. Ve yine zilümüne semayı mincibelin zihamin beret. Dağlar cesametinde, dağlar gibi bulutlar vardır. Fakat aynı zamanda o bulutlardan bir kısım vardır ki içlerinde onların dolu vardır. Yukarıdan aşağıya inen kar topu gibi yuvarlandıkça büyüyor. Fakat mini teb'iz manasını aldığımız zaman çok garip bir mana daha çıkıyor. Bunun manası da şu olur. O bulutlar içinde bir de bir kısım bulutlar vardır ki hakiki manasıyla dolu da onların içinde olur diyor. Minberet sözüyle min teb'iziye bu manayı ifade eder o bulutlar içinde bir kısım hepsi değil bulutlar vardır ki müterakim bulutlar içinde dolunun gerçek dolu manasında bir kısmı da onun içinde teşekkül eder minber edin ve sonra Allah istediğini isabet ettirir biz şimdi görüyoruz ki tayyarelerde pilotlar loranj bulutları içine girmeden endişe ediyorlar o bulutun içinde fırtınaya kapılmış taş yığınlarının dönüşü gibi koca koca dolu tanelerinin hareket ettiği görülüyor ve bunlardan bir tanesi tayyareye vurduğu zaman deliyor ve tayyareyi düşürüyor. Onun içine girmemeye çalışıyorlar. Loranj bulutları. Portakal gibi dolu taneleri var. Zaten gavurcada portakal demek loranj. Kur'an-ı Kerim'in meseleleri anlatırken seçtiği kelimelere dikkat ederse insanlar yanılmadan devrine ait daha sonraki devirlere ait hakikatları berrak intikal ettirme imkanına sahip olur. Cenab-ı Hak Aslın kültürü altında kafamızı mahmurlaşmadan, sarhoş olmaktan masum ve mahfuz buyursun. Uyanık yanı insanlar olarak hakikatın simasını bize göstersin. Atmosferde ayrı bir şey olarak da fırtınaların çeşitli yönlerden esişini fırtına ile işe başladım. Cenab-ı Hak içtimai fırtınalardan milletimizi muhafaza buyursun. ...hususıyla İslam'ın aleyhinde esen fırtınalardan Müslümanları muhafaza buyursun. Bir kısım kafirler, facirler Müslümanların aleyhinde havalar meydana getiriyor. Bazen de emniyeti idlal ediyorlar. En güzel, en masum kimseleri, en güzel, en masum toplulukları öcü gibi gösteriyorlar. Korkunç gösteriyorlar. Ve bir kısım gafil, safdiller bütün işi gücü bırakıyor Müslümanların içine sızıyor... Onların bir boş taraflarını yakalamaya çalışıyorlar. Bu gafillere Allah insaf versin. İşi yanlış görenleri hidayet etsin. Bu zavallı kafirleri Müslümanların aleyhinde kışkırtan kafirleri de Allah tedmir buyursun, tenkil buyursun. Rüzgarlar, melekler vasıtasıyla, iradeyi ilahiyle, fiil halinde rüzgarın esişiyle toprağın yüzünü okşamadan. Havada şiddetli dalgalar meydana getirmeden, mümin kulların kalbinde, nebinin, velinin kalbinde vahyi ve ilham meltemleri halinde esmeye kadar çeşitli sahalarda devam eder. Meleğin getirdiği bir rüzgar vardır ki o nebinin kalbine vahyidir. Getirdiği bir çeşit meltem vardır ki o velinin kalbinde bir meltemdir, bir ilham meltemidir. Yeryüzüne de Allah Celle Celaluhu Tohumların muhtaç olduğu bu ilham meltemlerini getirir. Aşılama ameliyelerini yaptırtır. Fakat bu deveran ve cevelanda bazen akım değişmeleri şiddetli fırtınalara, tayfunlara, hortumlara da sebebiyet verir. Mürselat suresinde başında bulunan yedi cümlecik, Allah tarafından estirilen bu rüzgarlar, bu meltemler, bu fırtınalardan bahseder. Bunları ele alan ilk ve son tefsirciler, meleklerdir demişler, rüzgarlardır demişler, vahyilerdir, ilhamlardır demişler, hakikatle meşbu Allah'ın vazifeli kullarıdır demişler, fakat ne olursa olsun, ben şümurlu bir ifadeyle gönle gelen ilhamdan, nebiye inen vahyiden yeryüzüne gelen rüzgar, fırtınaya kadar her şey, her şeyin esintisini Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize. Alçak, yüksek basınçların doğurduğu, alçak basınçlar tarafından esasen çekilen rüzgarlar, zahiri etvap noktasında basınçlar amil olarak gösterilir. Ve bunlar insanların öyle melufu, öyle marufu, Öylesine bildikleri menuz şeyler olmuştur ki bu esişin altında Cenab-ı Hakk'ın eserisine bakmayı unutmuşlardır. Kur'an-ı Kerim de herhalde buna telmihen vel murselatu örfen demektedir. Rüzgarlar maruf olarak esmektedirler. Evvelakat iyiyen bilin ki rüzgarlar örfidir, malumdur, bellidir yani. Mesela. Kutuplardan haddi istivaya frenkçe adıyla ekvatora doğru esen rüzgarlar, alizeler. Halk bilir bunları. Bunlar kutuplardan ekva, ekvatora doğru verirler Siz bir, bunu hatırınızda tutun. Mesela aksine döndüğü zaman, haddi istivadan ekvara, ekvatora doğru esen rüzgarlar vardır. Kontra alizeler. Halk bunları da bilir. Veya bunlarla iştigal eden bunları bilir. Sonra Bölgelerde esen Lodos gibi, Poyraz gibi, Bora gibi rüzgarlar vardır. Halk bunları da bilir. Örfidir bunların hepsi esasen. Sonra esen Meltemler vardır. Dört, halk bunları da bilir. Sonra mevsim, son rüzgarları vardır. Bunları da bilir halk. Beş, bir ayet-i kerimeyle buna dikkatinizi çekeceğim. Vel mürselat örfen... Fel asifa bir belli rüzgarlar vardır eserler sonra arada değişmeler olur fel asifa asfen o, o zaman ortalığı kasıp kavuran etrafa dehşet salan hortumlar tayfunlar halinde arzıd idare eder melek esrir bunu Allah emreder eser rüzgar halinde zuhur eder Kur'an'da böyle anlatır fel asifa ta'sen ve'nashraten bulutu semaya sarı verir tohumu yere sarı verir böyle rüzgarlar eser mevsim rüzgarlar eser farikatı farkan, fel mulkiyası Hepsi bunların bir çeşit rüzgarı eline alıp karşınıza çıkmaktadır. Rüzgarın merasında nezaret eden, icraatı ilahi alkışlayan Allah vardır. Melek-i Kiram vardır ve bütün bunları emriyle tedvir ve tedbir eden Hazreti Allah vardır Celle Celaluhu. Sonra Mısırlıların hemsin dediği, Şamlıların Şarkı dediği İspanya'da kendisine Solano dedikleri, İtalya, Fransa ve Yunan kıyılarında kendisine Siroko dedikleri rüzgarlar gelirler. Bunlar sıcak çöllerden, sahradan gelen sıcak, kuru, sert rüzgarlardır. Bunu da halk bilir. Bu da bilenlerin marufudur. Ama o sahillerde bilinen kimseler bilirler. Ve sonra mevsim son rüzgarları akış seyrini verir. O zaman çok ciddi olarak atmosferde Mesele olarak ele alınacak şekilde değişmeler olur. Bu değişmeler dolayısıyla Çin, Hint, Japonya gibi yerlerde tayfunlar meydana gelir. Mesela Kenya, Senegal gibi yerlerde daha değişik korkunç fırtınalar, vapurları alt üst edecek fırtınalar meydana gelir. Allah Celle Celaluhu Mürselat suresiyle icraatı sufaniyesini meleklerin nezareti alkışlaması altında böyle anlatırken Sure'yi müminun'da bir ayeti kerimeyle çok veciz olarak bu 7 yoldan gelen rüzgarları anlatır. Ve cealna feukakum seb'a taraika ve ma kunna ani'l halki Biz sizin tepenizin üzerinde, sizi çepeçevre saran atmosferin içinde 7 yol kılı verdik. O yedi yoldan gelişler, gidişler, akışlar vardır. Bu yedi yoldan gelen rüzgarlardır ki ...havanın terkibini normal tutar. Bu yedi yoldan gelen rüzgarlar olmasa, esmese... ...Allah bunları estirmese... ...yavaş yavaş havanın içindeki gazlar verir, Birbirinden verir Ve atmosfer alt üst olur. Allah Celle Celaluhu ben yarattığım mahlukattan gafil değilim. Onların muhtaç olduğu şeyi biliyorum. İhtiyaçları istikametinde yedi yoldan rüzgarlar gönderiyor. Kimisiyle onları mane nikaz ediyor... Kimisiyle gönüllerini okşuyor, kimisiyle kâküllerini okşuyor, kimisiyle onlara vahiy ve ilham gönderiyor. Kimisiyle de onların altlarını üstlerine getiriyorum. Cenab-ı Hak kefere ve fecerenin hidayeti, kendince murad ise hidayet etsin, yoksa onların altını üstüne getirsin. Allah bizi dünyevi ve uhrevi mesaipten muhafaza buyursun. Biz dünyada ve ahirette ondan sadece ve sadece afiyet istiyoruz afiyetle Allah bizi daim kılsın berkarar karar kılsın vakit geldiği için bu mevzuda atmosferi takdim mevzunda da ayrıca bir şeye giremeyeceğim ikmal edemem bitiremem bugünkü derste arz ettiğim şeyleri bir iki kelimeyle hülasa edeyim bir evvelki derste bütün mekanın ve sonra güneşin daha sonra küreye artın arzın, fiziğine dair bir şeyler arz etmeye çalıştım. İlmi buluşların, teknolojinin, teleskopların, mikroskobun, Kur'an-ı Kerim'in yanında yerlerini almaya çalıştığını göstermeye çalıştım. İlmi araştırmalar hakikata doğru adım adım atarken, Kur'an'a hakikatlerin beşer tarafından daha rahatlıkla kabul edilebileceği, bir havanın yavaş yavaş bize doğru geldiğini göstermeye çalıştım. Bugünkü derste de sadece, bir nimeti ilahi olarak atmosferimizi, küremizi saran atmosfer üzerinde durduk. Onun küreyi arz üzerindeki tesiri, hava akımları halinde akıp gidişi, seslerimizi birbirimizi intikal ettirmesi gibi keyfiyeti, rüzgarların içinde hasıl olmasıyla telkih ameliyasının yapılması, ve bu atmosfer içinde tebahhur eden denizlerin, buharlarının reşahat halinde, sızıntılar halinde bir noktaya kadar, çiğ noktasına kadar yükselmesi ve sonra yağmur olabilme halini intizar etmesi ve yine havanın içindeki çalkalanmalarda rol oynayan rüzgarlar vasıtasıyla bu izdivacın hasıl olması ve sonra Allah'ın rahmetinin, yağmur damlalarının, mahlukatın imdadına koşması, ağlayan şefkatli bir anne gibi yeryüzünde kendine muhtaç mahlukatın imdadına koşması hususları bir yönüyle Allah'ın nimeti olarak, bir yönüyle onun vahdaniyetine delil olarak, bir diğer yönüyle Kur'an-ı Kerim'in atmosfere ait anlattığı hakikatlerin fen ve teknikle tevfiki meselesi olmuş oluyor ki i̇nşaallah Teala bütün bunların verasında Kur'an-ı Beyan'ın Allah'ın kelamı olduğuna bakma durumunu kazanmış oluruz. Cenab-ı Hak bizleri hidayet eylesin. Ezan-ı Muhammed'i hürmetine yüzü nikaplı, peçeli, üç-dört asırdan beri manası anlaşılmaz Kur'an-ı Kerim'in, manasının anlaşılması istikametinde bize gayret, fahişkarlık, arzu ihsan eylesin. Her gün evimizi alıp okuduğumuz, Elin alemin hiçbir köke, hiçbir sapah, hiçbir mesnede dayanmayan, bağlı olmayan lakırdılardan ibaret gazetelerini okuduğumuz kadar kelami ilahi okuma arzusunu Allah kalplerimize ilka buyursun.